cennete giden bu nurlu yolda ipinize hayır versin. Bugünkü sohbetimizin konusu neden Selef yolunu seçtim? Selefi kimdir? Selefin daveti nedir? İtikadı hayatına geçirdiği meseleler nedir? Bunların üzerine olacak inşallah. Bu eser Arapçadan Almanca'ya Muhammed Fadil diye bir kardeşten tercüme edilmiş. Almanya'dan Almanca'dan da Türkçe'ye Abdülkerim Çobanoğlu diye bir kardeşimiz tercüme etmiştir. Allah her ikisinin de hayrını artırsın. Kabirde azık, ahirette ise hayır hasenatına yazılsın. Kardeşlerim, selef daveti Allah'ın kitabı Kur'an'a ve ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sahih sünnetine dayanır. Kardeşlerim, selef'in davası budur. Tüm sonradan ortaya atılmış bidatlardan ve hurafelerden uzak İslam dininin özüdür. Bu davet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gerçek müminlere yani selefi salihinin yoluna bağlıdır. Selef İslam'da daha evvel yaşamış öncü takva sahipleri için ve imanında ihlas sahibi amelinde ve ahlakında onları ben takip abi. edenler içindir. Kardeşlerim Selef kelimesi İslam'da daha evvel yaşamış takva sahipleri için imanında ihlas sahibi amelinde ve ahlakında onları takip edilenler için kullanılan bir tabirdir. Selef kelimesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından bizzat kullanılmıştır. Kelimenin Lugavi manasına bakacak olursak Öncü olan Önde olan Veya önceden Gelip geçmiş giden Manalarına gelir Kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam Bu kelimeyi Kızı Fatıma'ya Şöyle buyurarak gündeme getirmiş Nîmes selef en elek Ben senin için Ne güzel bir selef. Bunu İmam Müslüm'ün 2450 no'lu rivayetinde bulabilirsiniz. Allah Subhanahu ve Teala kitabında kendisi için dost doğuruyor belli olduktan sonra kim Resul'a karşı gelirse ve müminlerin yolundan gayrisine tabi olursa İmam gelen şey ve müminlerin yolundan gayrisine tabi olursa biz de onu döndüğü yola döndürürüz ve cehenneme atarız ve o ne kötü bir yerdir. Nisa suresinin 115. ayeti. Yani kardeşlerim, kitap ve sünnetin terbiye etmediğini ancak ateş terbiye ederdir. Allah kendisinden razı olsun. Şeyhül İslam İbn Teymi Bakın bu ayet için ne diyor? Dost doğru yol belli olduktan sonra Allah Resulü ve Vesselam'a karşı gelen ve ona muhalefet eden herkes müminlerin yolundan başka bir yola tabi olmuştur. Ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olan herkes de Allah Resulü ve Vesselam'a karşı gelmiş ve muhalefet etmiştir şayet biri tabi olunan gerçek müminlerin yolunun yanlış olduğunu düşünecek olursa bu aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yolunu takip etmenin yanlış olduğunu düşünmek gibidir. Rabbim hepimize hayır versin. Selef kimdir? Kardeşlerim Selefi Tanımlaması kendini gerçek manada selefe nispet eden için kullanılır. Bu tanımlama herhangi şahıs veya toplum için kullanılmaz. Bu tanımlan kastedilen yanılması mümkün olmayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ve rehberlik ettiği sahabenin ve bunlara güzelce uyanların yoludur. Bu sebepten dolayı Selefiye, Selef daveti körü körüne herhangi bir alimi veya imamı takip etmez. Bilakis bu davet aynen Selefi Salih'in tarafından anlaşılıp yaşandığı gibi Kur'an ve sahih sünnete sarılmaktır. Kardeşlerim gerçek bir Selefi tevhide çok önem verir. Allah Azze ve Celle'nin tüm yaratıkların tüm mahlukların yaratıcısı olduğuna inanır ve her türlü ibadetin yalnız onun hakkı olduğunu en mükemmel sıfatların ve en güzel isimlerin onun olduğuna inanır. Gerçek bir selefi her türlü ibadette Allah Azze ve Celle'yi birler. Duada, yardım istemede, başı daraldığında, bunaldığında, kurban kesmede, yemin etmede, korkuda, umutta, tevekkülde. Gerçek bir selefi şirkin tüm çeşitlerini yok etmek için gayret serf eder. O bilir ki başarı tevhidin şartları yerine getirilmeden imkansızdır. Ve şirke karşı misliyle mücadele edilemez. Gerçek bir selefi, şirkin tüm çeşitlerini yok etmek için gayret sarf eder. Gerçek bir selefi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ondan sonra sahabenin sünnetini takip eder. Bakın Allah Resulü ve Vesselam bir sözünde, ne diyor kardeşlerim? Benden sonra hayatta kalanlarınız birçok ihtilaf görecek. O zaman benim sünnetime ve hidayet üzere olan Raşit halifelerin sünnetine sarılın diyor. Bu rivayeti İmam Tirmizi 2815'te İmam Ebu Davud 4607'de i̇bn Mace 429'da sahih bir senetle naklediyor kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Sizler benim ve benden sonraki raşit halifelerimin yolundan ayrılmayın. O yola azı dişlerinizden sımsıkı sarılın. Sonradan meydana gelen işlerden de bidatlardan sakının. Zira kuşkusuz sonradan uydurulmuş her iş bidat ve her bidat sapıklıktır buyurmuştur. Bunu da İmam Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace ve Ahmet sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. Kardeşlerim gerçek bir selefi ne zaman bir ihtilaf çıksa şu ayette emredildiği gibi onu Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulü aleyhissalatü vesselam'a götürür. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resuluna itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de eğer herhangi bir şeyde çekişirseniz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu Allah'a ve Resulüne havale edin. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Gerçek bir selefi herhangi birisinin görüşünden önce Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü ve Selam'ın sözüne öncelik verir. Şu ayete muhatip olur. Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin Allah'tan korkun Muhakkak ki Allah semidir, alemdir diyor bu Gerçek bir selefi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetini ibadette ve davranışlarda Yeniden hayata geçirir ve canlandırır bu da onu insanlar arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımladığı gibi bir garibin durumuna düşürür. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İslam garip başladı. Başladığı gibi yine o hale dönecek. Ne mutlu o garip. Gariplere müjdeler olsun diyor. Dediler ki ey Allah'ın resulü. O O garipler kimlerdir? Buyurdu ki kötü insanların içindeki salih insanlardır. Onlara isyan ederler itaat edenlerden fazladır. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gariplere müjdeler olsun. Onlar insanların bozuldukları bir ortamda onlar onları düzeltirler diyor. Evet kardeşlerim garip kelimesine baktığımızda kelime manası uzak olan tek olan Irak'ta olan manasına gelir. Garip kendi cemaati, kavmi arasında olmayan, kendi beldesinde bulunmayan kimsedir. Aynen ilk Müslümanlar kendi yaşadıkları vatanlarını kendi kavimleri arasında göründüklerinde ne yaptılar? Garipleştiler. Küfürle iman, aklan kara, körlükle göz görmesi bilmekle cehalet kadar zıt ve uzaktı. Bu sebepten onlarla diğerleri arasında mekana bağlı olmayan bir uzaklık hatta zıtlık söz konusuyla yaşadığı ortamda garip kaldılar. İnandılar, inandıkları gibi yaşayamadılar. Kardeşlerim alimler cahillerin çoğunluk olduğu yerde hep garip kalmışlardır. Az olan müminler müşriklerin çok olduğu yerde gariptirler. Kötülerin ve şerlerin çokluğu yanında hayırlar ve hayırlılar az olunca garip olurlar. Fıskın, isyanların büyük günahların içinde takva, Ameli salih hep gariptir. Böyle kötü bir çevrede ve zamanda iman ve salih amelin önemi pek büyüktür kardeşlerim. İçinde yaşanılan çevrede fısk, büyük günahlar, şer ve isyanlar ne kadar çoksa orada barınabilen müminin imanın salih amelin takvanın derecesi o derece artmaktadır. İslam ve iman ilminin kalktığı müminin Müslümanın olmadığı veya çok az olduğu bir toplumda garip olmak amellerin sevaplarını olabildiğince artıracaktır. Müminin zelil hakir edildiği facirin yüksek tutulduğu ululandığı fıskın çok olduğu bir toplumda imanın ve amellerin keyfiyeti çok büyüktür. Orada din gariptir. Müminler de gariptir. Demek ki İslam garip başlamış ve başlangıcı ona uyanlar hep garip kalmıştır. Ama kardeşlerim, sonra İslam deniz dalgası gibi zuhur etmiş. Ama öyle hal olmuş ki, boş adamların ortalara çıkıp nutuk atmaları, ilim ve Kur'an onu anlayan insanların azalması, ilmin kalkması, cehaletin yeryüzüne inmesi, ve orada hakim olması Müslümanların da hep garip kalmasına sebep olmuştur. Öyle bir zaman gelecek, İslam ilk başladığı duruma dönecek. Anlaşamamasından ve hükümlerin toplumda hakim olmamasından dolayı inananlar da o toplumda garip düşecek. Çoğu insanda bu menfi halin bulunması, bidatların ve cahiliye zihniyetinin toplumda yer etmesiyle toplumda genel bir bozulma olacaktır. Artık ilk garipler dönemi gibi son garipler dönemi de başlamıştır. İslam'ın başlangıcında müşrikler tarafından ashaba reva görülen şeyler, tahkirler, terziller, küçümsemeler, hafife almalar bu dönemde de kendini gösterecektir. Toplumda onlara hayat, hakkı tanımama, onların inançlarını, fikirlerini, hayat anlayışlarını ortadan kaldırma yoluna gidilecektir. İlk gariplerin yaşadığı cemaatta günahlar, isyanlar, fısk nasıl diz boyu ise bu ikinci dönemde de adı Müslüman olan bir toplumda günahkarların fasıkların kötülerin zihniyete hakim olacak. Yine ilk devirde olduğu gibi bu menfi çevrede bozulan ümmet içinde az olan bir takım garipler bulunacak Allah'ım bizi o gariplerden kıl onlar çoğunluğu teşkil edenler karşısında azlık olmalarına rağmen imanlarına yapışırlar çoğunluğun akıp gittiği mecradan farklı bir yönde yürürler kafa yapıları hayata bakışları anlayışları diğerlerine uymaz. Sanki o toplumun insanı değillerdir. Kendilerine yapılan her türlü işkenceye sabrederler. Zaten karşı koymaya güçleri de yoktur. Maddi mağlubiyet ve mahkumiyetlerine rağmen manen kuvvetlidirler. Dinlerine sıkı bir şekilde yapışırlar inançlarından ve yaşayışlarından taviz vermezler. İşte bunlar bu ümmetin sonunda gelen kurabadır. Son gariplerin zamanı da ilk gariplerin zamanı gibi pek şiddetli, tehlikeli ve fitneli olacaktır. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamandan haber verirken genel hatları ile o zamanı bize tasvir etmiştir aleyküm selam Allah Allahü aleyhissalatü vesselamın zaman zaman çeşitli şekillerde bize tablolaştırdığı bu fesat döneminde bir bakıma ilk başladığı hale dönecektir Gerçek bir selefi iyiliği emreder. Kötülükten de nehyeder. Allah. O derin kaygılar içerisinde insanları şirkten, bidatlardan, batıl yollardan, dinden dönenlerden ve ifsad edici gruplardan uyarır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder kötülükten alıkoyarlar hayırlara koşuşurlar. İşte onlar salihlerdendir. Gerçek bir selefi sürekli bir pişmanlıkla Allah Azze ve Celle'ye tövbe eder. Her zaman Allah Azze ve Celle'yi zikreder ve nefsini kötülüklerden arındırmak için salih amellerde acele eder. Allah Azze ve Celle kitabında Biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik diyor İşte selef olan birisi İyilikle kötülüğü birbirinden ayırt eder Nefsini kötülükten arındırmaya çalışır Gerçek bir selefi işledikleri günahlardan dolayı hemen hemen tüm Müslümanların kafir olduğunu iddia eden haricilerden değildir. Sahabeyi kötüleyen, Kur'an'ın tahrif edildiğini söyleyen, sahih sünneti reddeden ve ehli beyte tapınan şiilerden de değildir. İmanın sadece amel etmeden, dil ve ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mürcieden de değildir. Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarını inkar eden Mutezile'den de değildir. Allah'a ibadetlerinde kabir ve insanları da içine alan aracı yapan ve haşa Allah'ın mahlukatında tecelli ettiğini veya birleştiğini iddia eden sapık sufilerden de değildir. Her Müslümanı bir imanın veya alimin mezhebine uyulmasının velev ki bu mezhep muhkem ayetlere ve sahih sünnete muhalifte olsa zorunlu olduğunu ısrar eden, mukallitten, taklit edenlerden de değildir. Bu zikredenlerden dolayı gerçek selefiler, bu bidatçılar ve kendilerini aralarında mesafe koyan ehl-i sünnet vel cemaattırlar. Birçok rivayette zikri geçen, tayife-i mansura, yardıma mazhar tayife ve fırkayı naciyedirler, kurtulan fırk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ümmetimden hak üzere aşağılanıp horlayanın veya karşı çıkanın onlara zarar veremeyeceği bir toplum hiç değişmeden Allah'ın emri gelinceye kadar var olmaya devam edecektir. Allah Resulü ve Vesselam benden sonra yaşayanlar birçok ihtilaf görecektir. Sizlere sünnetime sonradan ortaya çıkmış işlerden sakınmanızı tavsiye ederim. Şüphesiz her sonradan çıkan bidat her bidat ateştedir buyurmuştur. Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak biri hariç hepsi ateştedir o kurtulan hangisi Allah'ın Resulü dediklerinde benim ve ashabımın üzeri olan yolda olmaktır yani cemaattır buyurmuştur kardeşlerim akidemizi ibadetimizi ahlakımızı ve gidişatımızı kavramak istediğimizde daima bu esas üzerinde hareket etmemiz zorunludur Müslüman için zararı olan bu hükümlerin anlaşılması için salih selefimizin metoduna dönmekten başka yol yoktur. Ta ki kurtuluş fırkasından olmak hakikat olsun. Kardeşlerim Müslüman için zararı olan bu hükümlerin anlaşılması için salih Selef'imizin metoduna dönmekten başka bir yol yoktur. Ta ki kurtuluş fırkasından olmak hakikat olsun. Ayetlerin ve hadislerin gösterdiklerine dikkat etmeyen eski ve yeni pek çok taifeler doğal bir sonuç olarak kendilerinden öncekilerin kitap, sünnet ve salih selef yolundan saptıkları gibi bu konuda da sapmışlardır. Bu anlattıklarımızı dikkatçe mütalaa eden bir Müslüman, selefilik dışında kurtuluşu için bir seçeneğin olmadığını görür. Nedir selefin davetinin ana prensipleri? Kardeşlerim, selef daveti tevhid ve tezkiye temelleri üzerine bina edilmiştir. Tevhid kulun ibadetleri esnasında ibadetlerini yalnızca Allah'a has kılmasıdır. Tevhid inancı bütün peygamberlerin ortak inancıdır. Her peygamber kendi toplumunu tevhid inancına davet etmiş, onları tevhide ters düştükleri zaman uyarmışlar. Allah Azze ve Celle Muhakkak ki biz her ümmete Yalnızca Allah'a ibadet etsinler Tağutlardan da kaçınsınlar Diye bir peygamber gönderdik Buyurmuştur Kardeşlerim tevhid Üç kısma Ayrılır Tevhidi rububiye Tevhidi uluhiye Ve tevhidi isim ve sıfat Rububiyet tevhidi Allah'ı yapmış olduğu işlerinde birleme, yaratma, öldürme, diriltme, yönetme, sahip olma, rızık verme, yağmur yağdırma, tabiatı canlandırma, kuraklık verme, kısırlık verme, bütün tabiat olaylarını sağlama ve benzerleri gibi birçok yüce Allah'ın zatına ait işlerdir. Yaşatan, öldüren, rızık veren, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında gideren, terbiye edendir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki kafirler biraz önce bahsettiğimiz bütün fiilleri inanıyorlar. Bütün bu işlerin hepsinin Allah tarafından vuku bulduğunu biliyorlar. Allah Azze ve Celle onlar hakkında eğer onlara yerleri ve gökleri kim yarattı diye sorsan şüphesiz Allah yarattı diyeceklerdir. Tevhidin bu türünü müşrikler kabul etmişler ama bu durum onların İslam'a girmelerine yeterli olmamıştır. Çünkü kardeşlerim tevhid bir bütündür parçalanamaz bir kimsenin İslam'a girebilmesi için tevhidi bütün çeşitleriyle kabul etmesi gerekir. Uluhiyet tevhidine gelince insanların yapmış olduğu ibadetlerde Allah'ı birlemeleri gerekir. Bu ibadetlerden kasıt Allah subhanahu ve Taala'ya yakınlaşma ondan sevap ve derece beklemek. İşte bu ibadetlere birer örnek teşkil eden dua, adak, kurban kesme, fayda ümit etme, zararından korkma, tevekkül etme, korku duyma, yüce Allah'tan başkasına sarf edilemez. İbadetlerin Allah subhanahu ve teâlâdan başkasına sarf edilmesi, Hak sahibine hakkının verilmemesi demektir ki bu da en büyük bir zulümdür. Hiç kimse sırf Allah için namaz kılmadıkça, aracısız bir şekilde sırf ona dua etmedikçe, yardım istemedikçe, sırf Allah için kurban kesmedikçe, yapmış olduğu ibadetin karşılığında bir ecir alacak değildir mezarlarda yatan salihlerden evliyalardan ermişlerden Allah azze ve celleye ait bazı vasıflara sahiplermiş gibi onlardan yardım istenecek olursa elbette ki Mekke müşriklerinden daha kötü bir duruma düşünmüş olur Allah şifa verendir eğer kul Allah'tan başkasının bir velinin ya da güçlü olduğu bir şey yapmaya fayda vermeye gücünün yeteceğini düşündüğü şeylerin kendisine şifa verebileceğini düşünürse küfre girmiş olur İslam'dan çıkmış olur o şahıs için artık ister Hristiyanlık isterse Yahudilik dinine girmesi onun için bir değişiklik değildir çünkü bu iki dinde de Allah'ın dışında başka şeylerden yardım bekleme onun dışında başka bir şeylerin de güç ve yönetiminde söz sahibi olma şeklinde inançları vardır dolayısıyla saf Allah inancı olan tevhid akidesinden çıkıldığı anda Hristiyanlık veya Yahudilik inançlarında var olan Allah'ı birden fazla sayma sapıklığına düşülmüş olur İbadetler çok çeşitlidir. Her ibadetin başka biri ile de alakası vardır. Dolayısıyla ibadetin birinde şirke düşüldüğünde diğerleri de otomatik olarak şirke düşünmeye başlanır. Mesela kurban kesme bir ibadettir. Allah'ın dışında başka bir şeye kurban kesilirse bunun kurban kesene fayda verdiği zannedilir. Fayda yalnızca Allah'ın istemesiyle olan bir şeydir. Dolayısıyla Allah'tan başkasından fayda beklemekle şirke düşünmüş olunur. Kardeşlerim kurban, belirli bazı şartlar yerine getirilerek kesilir. Eğer bu şekilde yapılmayacak olursa, bir belanın, musibetin geleceğinden korkulur. Allah'tan başkası da zarar veremeyeceği için, onun dışında başka bir şeyinde zarar verebileceğine inanarak şirke düşünmüş olur. Kardeşlerim, dinimizde ibadetler ancak o konu hakkında bir ayet ya da bir hadis olursa tatbik edilebilir. Bunun dışında delilsiz bir şekilde ibadette bulunmak tek hüküm verici Allah dışında. Birilerinde hükümler koyabileceğini inanmaktır ki bu da Şirktir Kendisi için kurban kesilen kimse Allah'ın dışında yardımı beklenilen kimsedir Allah'ın dışında başka bir şeylerden yardım talep etmek ise şirktir Böylece Allah'ın dışında başka bir şeylerden yardım beklemek gayesiyle kurban kesilecek olursa Allah'a şirk koşulmuş olur. Evet. Kısaca isim ve sıfat tevhidine gelecek olursak bu tevhid ile Allahu Teala'nın güzel isimleri, onun sahip olmuş olduğu özelliklerini belirten sıfatları kastedilmektedir. Rahman, Rahim, Kafur, Settar gibi atlar Allah azze ve Celle'nin güzel isimlerindendir. Semi her şeyi işiten isminden anlaşılan işitme sıfatı da Allah Azze ve Celle'nin bir özelliğidir. Esma ve sıfat tevhidine iman, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının ifade etmiş olduğu manalara hiçbir şekilde bir değiştirmeye, saptırmaya çalışmaksızın, manasını iptal etmek sizin olduğu gibi inanmakla olur. Onun isim ve sıfatları ile kendisi dışındaki hiçbir şey ile benzerlik kurulmak caiz değildir. Bu tevhid Allah'ın zatıyla kadar olduğu için bir yaratıcıya inanma ihtiyacı duyan insanoğlu bu konuda da bir sapıklığa düşmüş, sapıtmalara gitmiştir kulun isim ve sıfat tevhidinde doğru yolda olabilmesi için sağlam ve terazili bir inanca sahip olması gerekir. Kul, Allah'ın isim ve sıfatlarını olduğu gibi kabul edecek, herhangi bir değişikliğe gitmeyecek, manasını değiştirmeyecek, herhangi başka bir şeye benzetmeyecek, manasını kökten iptal etmeyecektir çünkü kul Rabbinin keyfiyetini ancak onun kendisine bildiği bildirdiği kadar bilebilir bu sebepten kendisinden nasıl geldi ise o şekilde iman etmesi gerekmektedir kul eğer kendi mantığıyla hareket edecek olursa hata eder çünkü Allah gaybiyatın en büyüğüdür. Onun hakkında fikir yürütmek, akılla hareket etmek, gaybi bir meselede akıl yürütmek demektir ki bu da dinen caiz değildir. Allah'a Kur'an ve sünnette nasıl gelmiş ise o şekilde iman etmek gerekmek öyle de Allah'ın kendisi için ispat ettiklerini herhangi bir ekleme yapmadan olduğu gibi kabul edip bu şekilde Allah subhanahu ve Taala'yı tanımamız aklımızın yetmediği noktalarda da yücelerin yücesi Rabbimize yakıştığı gibidir deyip sözü kesmemiz gerekir. Teskiye teskiyenin manası Allah'ın emirlerine itaatla ruhu arındırmadır. Allah'ın bu ümmete büyük bir rahmetidir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında andolsun ki Allah müminlere işlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur ki o onlara ayetlerini okur onları arındırır ve onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Ondan önce de onlar apaçık bir sapıklık içindeydi diyor Alemranda. Teskiye ne manaya geldiği daha iyi açıklığa kavuşması için bazı bilgiler vermemiz gerekiyor. Kur'an ve sünnet teskiyenin tek kaynağıdır kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanlar arasında seçilmiş en üstün insandır. Onun ahlakı Kur'an'ın aynasıdır. Bu sebepten dolayı teskiye için örneğimiz odur. Allah azze ve celle andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a mahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır diyor. Bir toplum olarak Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesi ve selef tezkiye için takip edilecek en güzel bir örnektir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinin dışında Allah'a yaklaşacak başka bir yol yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ona sokarsa o reddedilmiştir. Mertuttur kabul edilmez buyurmuştur kardeşlerim nefsi teskiye etmek arındırmak için İslam öğretilerinin haricinde bir yol yoktur Allah Azze ve Celle ey iman edenler hepiniz topluca İslam'a girin şeytanın adımlarını izlemeyin çünkü o size apaçık bir düşmandır buyurmuştur Bundan dolayı Müslümanların imanını ve ibadetlerini sofilerin yaptığı gibi bozan çeşitli fırkaların değişik ayinleriyle nefis tezkiye edilemez. Selefin menheci takvanın gerçek yansımasıdır. Bu yol nifaksız bir iman, fesatsız bir hakikattır. Kardeşlerim, Selefin daveti hedefi günümüzdeki tatbikine bakacak olursak Selefi davet siyasi bir parti veya yeni bir mezhep değildir. Bilakis İslam'ın kültür, ırk, renk ayırımı gözetmeksizin tüm insanlara hitap eden bir asli çağrıdır. Bu davet mükemmel olarak İslam anlayışının ve öğretileri doğrultusunda yaşama geçirmenin metodudur. Sonuç olarak Selefi davetin hedefi İslam çağrısının hedefi olduğu aşikardır. Bundan dolayı Selefiler çeşitli tarikat ve gruplardan davetlerinin prensipleri ve metodunca metodu gereğince hep uzak durmuşlardır. İslam'a daha iyi ve doğru anlaşılması için bir bütün olarak davet ederler. Sapıklık içindeki gruplara ve inhiraf eden tarikatlar kendi nefislerini tatmin etmek için üzerinde ısrarla İslam'ın başka özelliklerini ihmal ederek gerçek görevlerini ve hedeflerini yitirene dek bazı hasletlere davet ederler Aynen Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerde buyurduğu gerçek görevlerini umursamadan. Rabbimiz ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri namazı kılmaları, zekatı vermeleri emredilmişti. Evet kardeşlerim. Bu esaslar itibarıyla tüm peygamberlerin ortak daveti Allah'ı tevhid etmeye çağırma, şirkten nefyetme, Allah'a ibadette ihlas, peygamberlere ve itaat ve getirdiklerine tabi olma. Bu özellikler selefi davetin ruhunu teşkil etmektedir aşağıda zikredeceğim özellikler hep bu anlamdadır Kur'an'a ve peygamberin sahih sünnetine selefin anladığı ve amele çevirdiği gibi anlamaya dönüş bu Allah Azze ve Celle'nin ayetinde de dediği gibi kim kendisine hidayet dost doğru yol belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakır cehenneme sokarız orası ne kötü bir varış yeridir diyor Nisa 115'te eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşerler. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir diyor Bakara 137'de. Kardeşlerim Müslümanların yaşayışlarını İslam'ın saf ve başlıca iman esaslarına yabancı olan her türlü şirkten, bidatlardan, Felsefik ve ideolojik fikirlerden arınmaları için onları uyarma ve nasihat etme bu Allah'ın bize yüklediği bir görevdir. Çünkü Allah Azze ve Celle iyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir buyurmuştur. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini zayıf ve uydurma rivayetlerden temizleme, burada ve yukarı tarafta anlattığımız problemler, İslam'ın berraklığına zarar vermiş ve Müslümanların ilerlemesini engellemiştir. Bizim bu konuda çok büyük bir mesuliyetimiz vardır. Her nesilde güvenilir bir toplum bu ilmi aktaracaklardır. Allah'ın sınırlarını ihlal eden tarafından yapılan tahrifleri ve yalancıların yanlış iddialarının ve cahillerin bozuk yorumlarını izale edecek bir topluluk aynen gelecektir. Bu toplum hiç şüphesiz hadis eylidir. Onlar sert ve katı kriterleriyle bir hadisin sıhhatini ve ravilerinin güvenirlikliliğini kontrol ederek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerin doğruluğunu tespit etmeye çalışırlar. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözlerinden dolayı derin hürmet ve saygı gösterirler. Şüphesiz ki benim üzerimden söylenen bir yalan Başka birinin üzerinden söylenen yalan gibi değildir. Her kim kasten benim üzerimden yalan söylerse, Cehennemdeki yerine hazır olsun buyurmuştur. Başkasının üzerinden söylenen yalan, Telif ve tevili götürür. Onun işi kolaydır. Ama benim üzerimden uydurulan yalan, Ondan daha ehven, hile olsa, Günahı onunkinden daha çoktur demektir. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerinden uydurulan yalana şiddetli azap lazım gelmesi başkasının üzerinden yalan uydurmanın mübah olmasını iktiza etmez. Aleyküm selamlarım. O da başka delillerle haramdır. Bu nevi yalanın birbirinden farkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden yalan uyduran kimseye cehennemin mesken tayin edilmesi, ötekine edilmemesidir. Bundaki hikmet meydandadır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan haber verir. Şu halde onun üzerinden söylenen yalan Allah'ın üzerinden söylenmiş gibi olur ki böylelerinin azabının pek şiddetli olacağı Kur'an'dan sabittir. Allah'a yalan iftirasında bulunanla ayetlerimi yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir buyuruyor. Burada kendisine iftirada bulunanla kafiri bir tutmuştur. Kıyamet gününde Allah'ın üzerinden yalan uyduranların yüzleri simsiyah kesilecektir buyurmuştur demek ki hadis ehli İslam'ın pratikte teoride ve nakletmede berraklığını ve doğruluğuna riayet eden seleften başkası değildir Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim hadis ilminin gelişmesinde ve müdafasında öne çıkan çok büyük hadis imamlarımız olmuştur. İmam Bukhari 256'da, Müslüm 261'de, Tirmizi 279'da, Neseyi 303'te, Ebu Davud 285'te, İbn Mace 272'de, İmam Ahmed İbn Hambel 241'de, İmam Malik 179'da. Darimi 255'te, i̇bn Hacer el-Askalani 852'de, İmam Suyeti 911'de ve günümüzde Şeyh Muhammed Nasruddin Albani 1420'de, Allah hepsinden razı olsun, aralarında nice birçok alimler Hakk'a hizmet etmişlerdir. Onun dışında ön plana çıkan o kadar çok alimimiz olmuştur ki İmam Ebu Hanife 150'de Evzai 157'de Süfyan es Essevri 161'de Leis Bin Saat 175'de Abdullah İbni Mübarek 181'de Süfyan İbni Uyeyne 198'de İmamı ı Şafi 204'de İshak İbni Raihe Rahuye. 238'de İbn Teymiye, 728'de Hafız Zehebi, 748'de İbn Kayyim el Cevziye 751'de İbn Kesir, 774'te İmam Şatibi 791'de İbn Recep Hambeli, 795'te İmam Şevkani 1250'de Muhammed bin Abdülvehab 1206'da ve talebeleri Allah hepsinden razı olsun Müslümanların İslam'ın doğru anlamaları öğretileri doğrultusunda hareket etmeleri erdem ve ahlakla kendilerini bezemeleri için terbiye etme ve eğitme bu selefin menheci ve metodudur Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Asra andolsun insan gerçekten ziyandadır ancak iman edip de salih ameller işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Kardeşlerim bu sure Mekke'de inmiş 3 ayetten müteşekkil ve adını da asır kelimesinden almıştır. Asır suresi kısa olmakla beraber Kur'an'daki bütün nasihatların özü sayılır. İbn-i Cerir taberi de şöyle der. Ancak Allah'ın birliğine iman edip onu birleyenler, onun emirlerini tutup yasaklarından kaçınarak salih amel işleyenler birbirlerine Allah'ın gönderdiği emirleri yerine getirmenin gerekliliğini tavsiye edenler yine birbirlerine Allah'a itaatte sabretmeyi tavsiye edenler hüsrana uğrayanların dışındadır. İmam-ı Şafii'nin dediği gibi şayet Kur'an'da başka bir şey nazil olmasaydı bu sure insanlığa yeterdi çünkü o Kur'an'ın bütün bilgilerini içine almıştır demek. Kardeşlerim, İslam prensipleri dahilinde İslami ilimleri inatçı mezhep taas taasupçularına ve hiziplere körü körüne sadakat gösterenlere karşı yeniden canlandırma selefin en önemli dusturlarındandır. Bu problemler Müslümanları tertemiz İslam'ın aslından alıkoymuş ve Allah'ın bizden istediği kardeşliğin yok olmasına neden olmuştur Allah toptan Allah'ın ipine sarılın fırkalaşmayın buyurur özellikle İslam kardeşliği akidenin ayrılmaz bir parçasıdır Allah subhanahu ve teala kitabında mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır İyiliği emreder kötülükten alıkoyarlar namazı dost doğru kılar Zekatı verirler Allah'a ve Resulüne itaat ederler İşte bunlara Allah merhamet edecektir Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir Hüküm ve hikmet sahibidir buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın buyurmuştur. Evet. Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemeyen iman etmiş olmaz buyurmuştur Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bütün bu sevgilerin temeli Allah sevgisidir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 iyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyurmuştur bakın Allah azze ve celle ikaz olarak ne diyor onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider konuşurlarsa sözlerini dinlersiniz onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir her gürültüyü kendi aleyhlerine sanardırlar onlar düşmandırlar. Onlardan sakının, Allah onların canını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar buyurmuştur münafıkın suresinde. Allah bu münafıkların şerinden Muhammed ümmetini korusun kardeşlerim. Selef problemlerin çözülmesinde İslam'a başvurulması, gerçek bir İslam'ı hayatın yaşanması, gerçek bir İslam toplumunun oluşması Allah Azze ve Celle'nin indirdiğiyle hükmedilmesini adaletin ve hakikatin insanlar arasında gerçekleşmesi için İslam'ın getirdiğinin emir ve nehilerinin ihyası için çaba ve gayret gösterenlerdir. Allah Azze ve Celle kitabında aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet onların arzularına uyma Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın buyurmuştur hevalara göre hükmeden hevalarına göre hüküm koyanlar hakkındaysa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir buyurmuştur kardeşlerim küfre karşı zaferin İslam'ın olacağına barış ve adaletin hüküm süreceğine kesin inanmak selefin menhecidir bu Allah'ın vaadidir siz iman eder salih amel işlerseniz Allah korkunuzu giderir yeryüzüne hakimiyetinizi verir buyurmuştur onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler Halbuki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu sebeplen dolayı selef sabır, takva ve azimle dinde nasihatin de ve davetin de her zaman ümitlen beklemeye yönlendirmiştir. O şayet bu yolda ölecek olsa yine de kazançlıdır. Ya bu dünya ya da en geç ahirette gayretlerinin karşılığını görecektir. Evet kardeşlerim, Selefi davet hakkında insanların düştüğü yanılgılara gelince, Selef daveti herhangi bir hareket olarak tanımlamak yanlıştır. Artık herkesin idrak etmesi gerekir ki, Selefi davet ne eksik ne fazla olarak İslam'ın aslının yansımasıdır. Bu davet tüm öğretileri ve içeriğiyle İslam'ın özünü teşkil eder. Her kim selefiye hakkında bilinçsizce konuşuyorsa bilsin ki o kişi bilinçsizce İslam hakkında konuşuyordur. Zira selefiye Kur'an ve Sahih Sünnet'in Selefi Salihinin anlayışı ve aksiyonu ışığındaki öğretisidir. Zira Selef, Kur'an ve Sahih Sünnet'in Selefi Salih'in peygamberlerin tek doğru, sürekli ve hayırlı olan ortak çağrılarıdır. Selefilerin İbni Teymiye'yi, İbni Abdülvehhaba, Teymiyecilik, Vahabilik veya Vahabilik gibi isimlendirmelerle mezhepsiz, dinsiz veya başka birine bağlı olan beşincisi gibi bir mezhep olduğunu düşünmek büyük bir yanılgıdır ancak cahilliğin meyvasıdır. Zira Demin de açıkladığımız gibi selefin kaynağı Kur'an, sünnet ve selefi salihinin anlamada ve amele dökmedeki menhecidir, metodudur. Selef ancak ehli sünnetin menhecini taklit eder, fehmini değil. Fehim görüş değişir ama Menheç değişmez Kardeşlerim Allah Hepimize hayır versin Hayırdan Ayırmasın Allah Resulü ve Vesselam Hakim İştihat eder İştihatında isabet ederse iki sevap hata ederse Bir sevap vardır demiştir Her konuda Selef Allah'ın buyruğu gereğince birçok meselede alimlere veya İslami ilimlerde derinleşmiş olanlara danışır. Çünkü Allah Azze ve Celle eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun buyurmuştur. Selef Selefi, Selefi Salihin, Selefiye Selefiye daveti gibi terimler İslam alimleri tarafından erken dönemlerde kullanıla gelmiştir. Dolayısıyla eserlerde buna çokça rastlanabilir. Mesela İbn Teymiye Selef nebi'lerin ve resullerin mirasçılarıdır. Onlar bilgilerini ilahi risalet kaynağından ve iman gerçeklerinden almıştır demiştir. Hamavi'de. Selef âlimleri, alimleri daha ilk dönemde bile sapık ve bidatçı fırkalardan farklılıklarını ve İslami kaynakların aslını, aslına bağlılıklarını her fırsatta bildirmişlerdir Allah kendilerinden razı olsun İmam Müslim mukaddimesinde Abdullah İbni Mübareğin şu sözünü nakleder bütün insanların önünde şöyle demesi adetiydi Amr bin Sabit'in rivayet ettiği hadislere itibar etmeyin çünkü o selefe hakaret ederdi. İşte kardeşlerim bundan dolayı alimlerin birçoğu yukarıdaki söylediğimiz terimleri veya aynı manaya gelen ehli sünnet vel cemaat veya ehli hadis gibi tabirleri kullanana gelmişlerdir. Zira daha ilk devirde hariciler ve mürtetler İslam'ın yapıyı bozmaya ve yıkmaya çalışmışlar. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin takipçileri anlamına gelen doğru ve katışıksız iman ile herkese açık ve netliği ifade eden bu terimleri kullanmak meşhurdur. Davetleri tüm Müslümanları Hatta tüm insanlığı kapsar. Zira Allah Azze ve Celle toptan Allah'ın ipine sarılın, parçalanmayın buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sünnetinden ve sahabenin yolundan fersah fersah uzak, dışa kapalı, gizli çalışan ve cemaatlerinden olmayanları dışlayan, siyasi ve mistik gruplar gibi içine kapalı değil, Selef bilakis davetleri Açık ve umumidir Bu grupları Yıkıcı hizipler Olarak isimlendirebiliriz Allah Azze ve Celle Kitabında Şu dinlerini parça parça Edenler ve kendilerini De grup grup ayrılmış olanlar Var ya senin onlarla Hiçbir ilişiğin yoktur Onların işi ancak Allah'a kalmıştır Sonra o yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir buyurmuştur. Evet, Selefi davet ağırlıklı olarak terbiyeye önem verir. Hedef ise sadece üniversitelerde okutulan veya teorilerden ibaret olan bir düşünce değil, dinlerini daha iyi anlayan ve en güzel biçimde hayata yansıtan Müslümanlardan bir toplum oluşturmak. Kardeşlerim Selefi davetin görevleri ve davette gerekli olan özelliklere baktığımızda Selef Allah Azze ve Celle'nin buyruğuna hayfiyen yerine getirmede çok gayret gösterendir. Allah Azze ve Celle Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin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 İslam'a davet eden kişi de şu hasletlerin olması gerekir. İlim, izzet, sözlerinde ve amellerinde ihlas, edep ve ahlak, dinleyenin aklına hitap edebilme yeteneği, sabır, sakin bir mizac ve metanet. Davetin doğru yapılabilmesi için Selefiler, İslam'ın kuralları, kaynakları ve uslubunda ilmin yeterli olmasına çok ehemmiyet verirler. Onlar Allah'ın dinine özenle çağırmaya davet ederler. Zira 1400 seneden beri bu din bu samimi ve azimli alimlerin ve talebelerinin gayretleriyle bize kadar intikal etmiştir. Ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar da aslını koruyup bozulmayacaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle şüphe yok ki zikri biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz buyurmuştur. Allah hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşveden la ilahe illa ente Estağfuruk ve tuğbuli Velhamdülillahi Rabbil Alemin Hepinize selamun aleyküm Ve rahmetullahi ve berekat. Gece okulan ayetler Euzü billahi mineşşeytanirracim <gülüyor> <gülüyor> آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما كسبت وعليها ما رَبَّنَا رب رب لَا تُؤَخِذْنَا رب إِنْ مَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا رب وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا رب رب وَلَا تحمل وعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا